1280 numaralı konu, Ukbe bin Amir'in Hazreti Peygamber'in yanına giden arkadaşlarının develerini beklemesi, Ukbe bin Amir şöyle anlatıyor, kabilemden 11 kişiyle birlikte Hazreti Peygamber'in yanına gitmek üzere yola çıktık, Medine'ye yaklaştığımızda arkadaşlarım içimizden biri burada kalarak develerimize baksın, biz de bu arada Hazreti Peygamber'i ziyaret ederek onu dinleriz. Sonra tekrar bir araya geldiğimizde Hazreti Peygamber'den dinlediklerimizi o, develerimizin başında kalan kişiye aktarınız, dediler. Bunun üzerine develerin yanında kaldım. Ancak arkadaşlarım gittiğinde kendi kendime, bu işte ben zararlı çıktım. Onlar Hazreti Peygamber'i bizzat dinliyorlar, bense dinleyemiyorum. Onlar benim öğrenemeyeceğim birçok şeyleri öğreniyorlar, dedim. Sonra develeri bırakarak arkadaşlarımın arkasından ben de Medine'ye vardım. Mescide gittiğimde adamın biri Hazreti Peygamber kim güzel bir abdest alırsa bu onun günahlarının kefareti sayılır ve o kişi anasından yeni doğmuş gibi günahsız olur buyurdular diyordu. Ben hayretler içerisinde kalmıştım. Benim bu halimi gören Hazreti Ömer sen Hazreti Peygamber'in bundan önceki sözlerini işitmiş olsaydın çok daha fazla şaşardın dedi. Hazreti Peygamber'in ne söylediğini sorduğumda da şöyle dedi. Hazreti Peygamber kim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölürse istediğinde girmesi için Allah Teala ona cennetin kapılarını açar buyurdular. Hazreti Ömer'le konuşurken Hazreti Peygamber oraya geldiler. Bunun üzerine varıp karşısına oturdum. Benden yüzlerini çevirdiler ve bunu birkaç kere tekrarladılar. Nihayet dördüncüsünde "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Ü, yüzünü benden niçin çeviriyorsun?" diye sordum. O zaman bana dönerek, senin yanında bir kişi mi yoksa on iki kişi mi daha sevimlidir, buyurdular, Hazreti Peygamber'in bu sözleri üzerine derhal arkadaşlarımın yanına döndüm.